Risale-i Nur Külliyatından Sikke-i Tasdik-i Gaybi Müellifi Bediüzzaman Said Nursi Diyanet İşleri Müşavire Kurulu'nun 23.5.1956 1956 gün ve sayısız ehli vakıf raporuna istinaden Afyon Ağır Ceza Mahkemesince Bediüzzaman Said Nursi'nin kitap vesaire evraklarının kanuni mevzuata muhalif Siyasi ve idari hiçbir mahzuru görülmemiş olmakla. Sözü geçen eserler 236 1956 gün, 954 taksim 278 esas ve 955 taksim 218 karar sayılı ve Kaziye Muhkeme haline gelen gelenberaet kararıyla ve yine Ispara Sorgu Hakimliğinin 11 9 1956 gün,